Hocam şöyle bir soru var, saçımızda jöle varken diyor, jöle jöle, saçımızda jöle varken bazen abdest alıyoruz diyor. Bu jöle başımızdayken diyor, mes ederken abdeste bir manisi olur mu diyor. Bu gibi şeyler, hani bu tırnaklara veyahut da dudaklara ve sürülen rujlar var ya, oje. Oje. Ve temena kir diyorlar. E, Türkçe ne oje. diyorlar ona? Tırnak için şeyleri. E, ruj diyorlar. Ruj. Oje diyorlar hocam. Oje mi diyorlar? Oje ruj dudağa sürülüyor. Ruj mu? dudağa deneniyor. Dudak sürlen boya ruj, ruj deniliyor. deniliyor. Tırnaklara sürülen boya, deniliyor. boya ise oje deniliyor. Evet. Biliyorsunuz bu dudağa ve tırnaklara sürülen şey e, genelde genelde genelde domuzun yağından yapılır. Çünkü hayvanlar yağları içerisinde giderilme, giderilmeyen domuz yağıdır. Domuz yağı ne kadar ağzınla böyle şey yaparsan yine de devam eder. Diğer yağlar mesela et ye şöyle yap bakarsın hemen gider. Ama domuz yağı kolay kolay gitmiyor. Onun için kafirler yahu, özellikle Yahudiler en orijinal veya hatta en iyi kalite domuz ile yapılan ruj veya hatta ojedir. Dolayısıyla dudağa sürülen bu ruj eğer hakikaten خinzirin <gülüyor> yağından yapılıyorsa tabii ki bunu kullanmak kesinlikle caizdir çünkü necistir. <gülüyor> tamam mı? Dolayısıyla bu gibi boyalar veya hatta bu gibi yağlar kullanan kişi eğer o yağlardan dolayı örneğin oje tırnaklarını boyamış. Tamam mı? Tırnaklarını boyamış. Abdestsiz iken boyadı mesela. Boyadıktan sonra abdest almak istiyor. Mutlaka o ojeyi çekmesi gerekiyor. Niçin? Çünkü o oje ana tırnaklar üzerinde tabaka oluşturuyor. Dolayısıyla ne yapması gerekiyor? İzale etmesi gerekiyor. Veyahut da e, mesela kadın hayızlı oluyor. Hayızlı iken Hayız olduğu zaman ne yapıyor kadın? Tırnaklarına oje sürüyor kocasına şerin gözükmesi için. Hani mesela bir hafta boyu e, namaz falan yok o zaman o günler içerisinde kocasına süsleniyor. Peki hayzı bittikten sonra ne yapması gerekiyor? Mutlaka o ojeyi çıkarması gerekiyor. Niçin? Çünkü orada tabaka oluşturduğu için su ana tırnağa yetişmiyor, engel oluyor o zaman gitmesi gidermesi bu bu tabakayı gidermek lazım. İşte bu saçtaki yağ veya ta da daktaki ruj veya ta tırnaklardaki oje böyle bir tabaka oluşturuyorsa su ona değmiyorsa o zaman mutlaka onu izale etmek lazım. Yok eğer tabaka oluşturmayıp ta su gerçekten saça değiyorsa o zaman o şekilde meshetmekte bir beis yoktur.